Hiçbir onun eli yokmuş. Yani bizim e, ordularımıza geliyor yani geliyor. Bunu gözümü de gördüm ama bunu da okuduktan sonra daha çok iman ettim. Allah gönderiyor. Kendileri, kırılsay ki kendileri, çınar kadevi yandı. Hatta Yunan diyor ki, ya karşımıza bir or or ordu çıktı diyor, yok böyle ordu dünyada yok diyor, başlısı da yok diyor, en noktada okul üstünden içeri diyor, preşah diyor, diyor. O Dunup'un adı var, da adı varmış. Dunup'un adı e, yazılanlara göre, Dunup'un da büyük tarzı muvaffak olma e, şeyi en fazla yüzde 60miş. O da iyi tatbik edildiği tarzı, de %60. Yunanlar diyor ki neye uğurlamazı şaşırdık diyor. Arkamızdan elinde davulmuş insanlar geldi diye peşin etler bizi. Bunu anlattığımda Yunanlılar. Onu, onu anlatmak. fakat şu günler okuduktan sonra, sonra da bunlara iman etmemek mümkün değil. O sizin görmeniz ordular göndermiş Allah ne işlerinizi başta hiçbir haklarıyla görendir diyor. Çanakkale e, bir bir tercihan pratiği anlatıda. Bu adam Kadiri bu adattaki Abdül Kadir Celyani Hazreti Tübesine sık sık gidiyor. Orada teslama kedilmiş birinci haline gittiği zaman, gidiyor Tübe'ye hiçbir şey yok. Boş boş yani, yani, bir mani bir anlam yok. Türbededers, ya bakın ne var burada Türbedediyor, bir şey yok. Çanağı ne gitti mi? Çanağı ne Bu bize Müslümanlara mahsus bir şey, bize Türklere masuz bir şey. O vakit onlar hem üstünüzden hem altınızdan yani muhasana ediyorlar e, Medine'ye, hem şimdi enek tarafına işi zaten soldan. Saldırmıyorlar. Aklınızdan size gelmişlerdi, düşmanlar. O zaman gözler yurmuş, yürekler kutlaklara dayanmış ve siz Allah'a karşı türlü zanlarda buluyordunuz. İşte orada müminin imtihanı uğradı. Şiddetli bir sarsıntı ile sarsılmışlardı. Ümitlerini kesiyorlar o şeyden. Harbinde harbinde ümitini kesiyorlar. Çünkü Kavşusunda 10.000 kişi o, ordu var, hafifle saldırıyor. Onlar bir, bir, birkaç yüz kişiler, yakına dayanabilirler ki. O vakti, münafıklarla kalplerinde bir maraz bulunanlar, Allah ve Resulü bize bir altıdıktan başka bir şeye vaat etmemişti diyorlardı. Ha, hani diyor, yardım nerede hani sen bize yardım gelecek demişken, yardım hani diyorlar. Karşıdaki Kureyş ordusu hani saldırıyor. Hem yani de dişli geçecek. Hani diyor yardım gönderecekler Allah diyorum. Ötürürler. O zaman da şöyle diyorlar. O zaman onlardan bir güle. Ey Yesrib. Yesrib Medine demektir. Ey Yesrib halkı. Sizin için burada durmak imkanı yok. Hemen dönün demişti. Hani bu harbi yapmayın. Girsin geri dönün diyorlar. Demişleri de onlardan bir kısmı da hakikaten evlerimiz açıktır. Evlerimizin müdafaa edecek durumumuz yok. Peygamberden ilik il, il istiyorlardı. Halbuki onlar evleri açık değildi. Onlar kaçmaktan başka bir şey arzu etmiyorlardı. Evler arasındaki açıklıklar duvarlarla kapatılmıştı. Ama şey açıklar da bir pendekle çevriliydi. Eğer medenin etrafından hüdülerini girilmiş olup da sonra kendilerini fitne çıkarmak istenseydi muhakkak ki bunun hemen yaparlar. Bundan pek az bir zamandan fazla geri kalmazlardı. Fakat o düşman olsun bir türlü medeniyi giremiyor. Girmek imkanı var ellerinde çok çok kuvvetler karşısında pek bir şey yok. Döremiyorlar. Halbuki onlar ant olsun ki arkalarına dönmeyeceklerini daha evvel Allah karşı taahhüt etmişler. Allah'a verilen sözü nas edenler ne söyler? Onlar bana söz vermişti. Dönmeyeceklerdi hakten. Niye dönüyorlar? Niye dönüyorlar? Habibim de ki eğer ölmekten yahut öldürmekten kaçıyorlar, e, kaçıyorsanız piranınız size asla fayda vermez. Eğer ölümünüz haksa, size kaçmanız hiçbir fayda vermez. O takdirde bile pek az bir zamanından bazılar faydalanamazsınız, kaçtınız bile 1-2 saniye 2 dakikalık bir zaman size paylaşır, yani beri yine yakalanırsınız, öldürürsünüz. Kaçanlardan birisi de, o sonra da mağenin indi, yani eğilmiş duvarın dibinden, dibinden kaçarken, ya diyor, kaçma, bak duaydı bana bu 1-2 bir, bir dakikalık zaman diyor lazım, sonrasında olsun, olsun. yani bu iletkiye 1 dakikalık zaman, şimdi ben kaçarım habiki belki dua yapacak altına kalacak de ki size bir finalik giderse Allah'tan sizi koruyacak ya size bir rahmet Murat ederse ona mani olacak kimdir? Onlar kendileri için Allah'tan başka hiçbir yer ve hiçbir yardımcı bulamazlar. Şimdi kaçınız sizi Allah Korumazsa kaçmaz diye yarar. Kaçmadınız, siz Allah'tan, Allah korur. Siz Allah'ın korumazsa kim mani olacak? Emir var ben. Kimse emanet kimse edeceğiz. Allah'tan başa hiçbir yardımcı bulamazsınız kendinize. Ne yar, ne yaran bulamazsınız. Allah içinizden insanları, Resulullah'tan geri bırakanları, Kardeşlerine yardıma bize gelin diyenleri muhakkak biliyor. Bunların tek azından başkası halde gelmezler. Pek az insan oradaki Müslüman ordularına yardım ediyor. Başkası da onlara yardıma yani hakikaten karşımda 10-12 milyon küçük ordu var. Burada orada. 802 800 kişi orada bir hengen arkasına sığılmışlar, orada savaşıyorlar. Gelseler de size karşı yardımda pek cimri adamlar olarak gelirler, size hiçbir yardımda bulunamazlar. Hele kendilerine korku çattı mı, bir insan çok da korktu mu, onu hiçbir güç buldunamaz. Ne olsun olsun korku için düştü mü? Hiçbir gücü öldüremez, kaçır. Onların ölümden üstüne baygının çökmüş kimseler gibi gözleri dönerek sana bahtık görürsün. Ya burada, ya böyle kurtar diye bakacaklar veyahut da kaçacaklar. O korku gidince ise hala karşı tek düşkün adamlar tabiyle sizi keskin dilleriyle incitirler. Onlar hakikaten iman etmişlerdir. Bundan dolayı Allah onların amellerini hiç indirmişlerdir. Bu Allah'a göre kolaydır. Şimdi hani meşhur sürelerde bu fırtınada gemi yakalamıyor fırtınayı. Batı batacak herkes işte yalvarıyor Allah'a. İşte beni kurtarsın sana, kurban keseceğim şöyle baya Tamam da, kurtarıldığı zaman bütün bunlar, bir kere, bir kenara bırakılıyor. Şimdi bununla benzer, peşke hangisi olur? Manzara, başımıza bir şey geldiği zaman, ''Ya Rabbi, yapacağım, bunu yapacağım.'' deriz de, o şey Atatürk tarafı o mesleği yapmayız. İşte yapacak oluklarını yapmayız. Nasıl da geçti deriz, bir daha bir daha gelmez. Tedbir alırız dersin. Tebri de alamazsın, yapacağın yaparsın. Bundan dolayı Allah onların ameleyi şey indirmiştir. Bu Allah'a göre kolaydır. Bunları yapanlarda Allah aklına razı olmuş, Yaptığı iyilikleri de Allah sıfırlamıştır. Bunu Allah, Allah bunu yapmazsa Allah'a göre bir şey de çok kolaydır. Bunlar yani düşmanlar. Kıtağlar Mekke'den gitmedi sanıyorlardı. Eğer kıta kıta Mekke'li askerler. Bir daha gerilesi çöllerde bedevli için bulunup bize ait haberler sormalılar isteyecekler. İçinizde bulunanlar da çok değildi ancak pek az düşüreklerdi. Şimdi sanıyorlar ki bu askerler ee, Mekke'ye gitmedi. Kardeşi saklayıyorlar. Buraya buraya gelecekler. Ama diyor, e, bunların, sizin için bunların dönüşecekleri de pek az söz ediyor artık. Düşmezler, pek az dönüştür. Bunlara diyor. An olsun ki, Yüce Sıvallah ve sizin için Allah'ı ve Ahiret gününü ummakta olanlar, Allah'a, Allah'ı çok zikredenler için güzel bir imtisay. Yani imtidal, misal, nümunesi vardır. Büyümünler düşman ordularına görünce, Büyümünler düşmanını görünce, işte Allah'ın ve Resul'ün bize vaat ettiği şey budur. Allah ve Peygamber'i doğru söylemişler diye dediler. Bu, onların imanlarının teslimiyetini arttırmaktan başka bir şey yapmadı. Evet, Peygamber Efendimiz düşmanı gösterdi, gelince de işte Peygamber gösterdi, düşman bunlardı ama kaçmadı, kaçmadı. İmanlara attı, niye? Bizim peygamberimiz var, e, Allah'ımız peygamberimiz var, e yeneceğiz. Hak öyle, kuvvetli iman, onları yer. Bakın şöyle işte. şeye bakın, olalım bakın. İki bin kişilik bir an kurduk, üç bin kişilik bir İki saati peşin Niye? Ben Müslümanın Türki'yem, yeneceğim. Korkmadılar. Ve Türklerin e, hiç şaşmadıkları bir harp takviği vardır. O aşırma, mesafetine sarma. Bu yapıldı. O Bu yapıldı iki sahüs hayset ne kocicebistan sorudu size manba dedi. Müminler içinde Allah verdikler sözde sadakat gösteren nice eller vardır. Şimdi onlardan kimi adadığını ödedi. Bunu bekliyordu. ona hiç pusulede ayetlerini demiştim. Söz verdiler ama şehit güçlüyor ve gazi oluyor ama vazifelerini yaptılar hiç bize kaçmadılar. Allah'ın indinde de yerlerini aldılar. Çünkü Allah sadık olanlara sadakatlere sebebiyle bir alınacak münafıklar değil. Dilerse azaba vuracaklar onlara tövbe nasip edecektir. Çünkü şüphe ki Allah çok yardımcı, kitlen esirgicidir. Allah söz verip de yapmadan muhakkak ki cezalandırıyor ama yine her zaman olduğu gibi ona bir, bir fırsat da veriyor. Eğer bu yaptıklarında tövbe ederseniz, bir daha ya yapmamaya söz verirseniz sizi hak edeceğim direkten. Allah işte kimisiyle yargılıyor, kimisiyle cezalandırıyor. Allah o hiçbir hayra veremedikleri halde öpkeleriyle reddedip dep etti. Allah muhallebe hususunda müminlere el verdi, Allah kabidir, Allah tariktir. Allah e, müminlere el verdi, yardım etti, Allah kabidir, çok çetindir, çok sağolun bir kabir, Allah'ın e, sıfatlarındandır. Hastalar okunur tabii. Her şeye gayet yani bunları genç bize okumak lazım. Belirli zamanlarda bir de sayına Buraya kadar iş yapalım. Gerisini bir daha gerisini biraz fazla cevap bir daha yaptı okuruz. Burada arkadaşlar işte, ez ezcine şu. Allah'a verilen sözü Allah'a Verdiğiniz sözü yapın. Bunun karşılığını Allah beri Allah'a inandıktan sonra kaçmayın. O Allah mutlaka size yardımcı, yardımcıdır. Eğer söz verdiğiniz halde yapmazsanız, aslında o zaman cezalandırırsınız. Yani bir, bir şeyler bu var. Bir de biraz şeyinden hukuktan çocukların asıl ana ve baba adlarıyla anılması, sonradan edinilen ana ve babaya göre değil de asıl ana ve babalarına göre anılması lazımdır ve asıl ana, babalar ve akrabalar sonradan edinilen dostlardan daha önce gelir Güneş'ten miras hukukunda. Bunlar bana anlatırlar, daha öylerde büyük bir kuku, bir şeyler var ama biz de yapamayız artık onlara, kuku iyi bilenler yapsınlar. Var mı arkadaşlar burada bir şey, soracağım bir, şey, bir şey var mı? Demek ki yok. Bir daha kaptı inşallah, öbür tarafı, herhalde bir tarafı da onası bir çünkü izahlar çok fazla burada. Ey Fatih'e. Müzik dersi yapalım. Kısaca bir şey, bir arkadaşların gençlerinde daha öncekler